Bir hülasa tül hülasa. Haşiye, otuzuncu lemanın altı risaleciğinin esası ve mevzuu ve İsmi Azamın sırrını taşıyan altı mukaddes isimlerin gayet kısa bir hülasalarıdır. İsmi Azamın altı ismi, ziyadaki ki yedi renk gibi imtizac ederek teşkil ettikleri ziyai kutsiyeye bakmak için bir hülasanın zikri münasiptir. Şöyle ki, bütün kainatın mevcudatını böyle durduran, beka ve kıyam veren, İsmi Kayyum'un bu cilve-i azamının arkasından bak. İsmi hayyin cilve-i azamı o bütün mevcudatı zihayatı cilvesiyle şulelendirmiş. kainatı nurlandırmış, bütün zihayat mevcudatı cilvesiyle yıldızlıyor. Şimdi bak, İsmi hayyin arkasında İsmi Ferd'in cilve-i azamı bütün kainatı emvâi ile, eczâsı ile bir vahdet içine alıyor. Her şeyin alnına bir sikke-i vahdet koyuyor. Her şeyin yüzüne bir hatemi ehadiyet basıyor, nihayetsiz ve hatsiz dillerle cilvesini ilan ettiriyor. Şimdi ismi ferdin arkasından ismi hakemin cilve-i bak ki, yıldızlardan zerrelere kadar hayalin iki dürbiniyle temaşa ettiğimiz mevcudatın her birisini, cüz'i olsun, külli olsun, en büyük daireden en küçük daireye kadar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 ölçülerle, tartılarla idare eder ki, ecram-ı biri, bir saniye de müvâzenesini kaybetse, yani ism-i cilvesi altından çıksa, yıldızlar içinde bir her cümerce, bir kıyamet kopmasına sebebiyet verecek. İşte bütün mevcudatın daire-i kehkeşandan yani samanyolu tabir edilen, mıntıka-i kübradan tut, Ta kan içindeki küreivatı Hamra ve Beyza'nın daire-i hareketlerine kadar her bir dairesini, her bir mevcudunu hassas bir mizan, bir ölçü ile biçilmiş bir şekil ve bir vaziyetle baştan başa yıldızlar ordusundan ta zerreler ordusuna kadar bütün mevcudatın emri feyekünden gelen emirlere kemale musahhariyetle itaat ettiklerini gösteriyor. Şimdi İsme Adlin cilve-i azamı arkasından birinci nüktede izah edildiği gibi ismi Kuddus'un cilve-i azamına bak ki kainatın bütün mevcudatını öyle temiz, pak, safi, güzel, süslü, berrak yapar gösterir ki bütün kainata ve bütün mevcudata Cemil-i Mutlak'ın hadsiz derecede cemali layık ve nihayetsiz güzel olan Esma-i Hüsnası'na münasip olacak güzel ayneler şeklini vermiştir. Elhasıl İsmi Azamın bu altı ismi ve altı nuru, kainatı ve mevcudatı ayrı ayrı güzel renklerde, çeşit çeşit nakışlarda, başka başka zinetlerde bulunan yaldızlı perdeler içinde mevcudatı sarmıştır. Beşinci şuanın ikinci meselesi, kainata tecelli eden kayyumiyetin cilbesi, vahidiyet ve celal noktasında olduğu gibi, kainatın merkezi ve medarı ve zîşûr meyvesi olan insanda dahi kayyumiyetin cilvesi ehadiyet ve cemal noktasında tezahürü var. Yani nasıl ki kainat sırrı kayyumiyetle kaimdir, öyle de ismi kayyumun mazharı ekmeli olan insan ile bir cihette kainat kıyam bulur. Yani kainatın ekser hikmetleri, maslahatları, gayeleri insana baktığı için güya insandaki cilve-i kayyumiyet, kainata bir direktir. Evet, Zât-ı Hayy bu kâinatta insanı irade etmiş ve kâinatı onun için yaratmış denilebilir. Çünkü insan, camiyeti tamme ile bütün esma-i ilahiyeyi anlar, zevk eder. Hususan rızıktaki zevk cihetiyle pek çok esma-i anlar, halbuki melaikeler onları o zevk ile bilemezler. İşte insanın bu ehemmiyetli camiyetidir ki, zatı ı hayy kayyum, insana bütün esmasını ihsas etmek ve bütün enva-ı ihsanatını tattırmak için öyle iştihalı bir mide vermiş ki, o midenin geniş sofrasını hadsiz enva-ı ile kerimane doldurmuş. Hem bu maddi mide gibi hayatı da bir mide yapmış. O hayat midesini duygular, eller hükmünde gayet geniş bir i nimet açmış.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 ve insaniyet midesinden sonra hadsiz geniş diğer bir sofrayı nimet açmak için İslamiyet ve iman akidelerini çok rızık ister bir manevi mide hükmüne getirip onun rızk sofrasının dairesini mümkünat dairesinin haricinde genişletip esma-i ilahiyeyi de içine alır kılmıştır ki o mide ile ismi rahmanı ve ismi hakimi en büyük bir zevk rızkı ile hisseder. Elhamdülillahi ala rahmaniyetihi ve ala hakimiyetihi der ve hakeza. Bu manevi mide-i kübra ile hadsiz nimeti i ilahiyeden istifade edebilir ve bilhassa o mide'deki muhabbet-i ilahiye zevkinin daha başka bir dairesi var. İşte zatı ı Hayy insanı bütün kainata bir merkez, bir medar yaparak kainat kadar geniş bir sofrayı nimet insanı açtığının ve kainatı insana musahhar ettiğinin, ve kainatın insan ile mazar olduğu sırgı kayyumiyetle bir cetette kaim olduğunun hikmeti ise, insanın mühim üç vazifesidir. Birincisi, kainatta münteşir bütün enva-ı nimeti insanla tanzim etmek ve insanın menfaati ipiyle tesbih taneleri gibi tanzim eder, nimetlerin iplerinin uçlarını insanın başına bağlar, rahmet hazinelerinin umum çeşitlerine insanı bir liste hükmüne getirir. İkinci vazifesi, zatı ı hayy Kayyum'un hitabatına, insan, camiyeti haysiyetiyle en mükemmel muhatap olmak, ve hayret sanatlarını takdir ve tahsin etmekle en yüksek sesli bir dellal olmak ve şuurdarane teşekküratın bütün enva ile bütün enva nimetine ve çeşiyi çeşit, çeşit hatsiz ihsanatına şükür ve hamdü senâ etmektir. Üçüncü vazifesi, hayatı ile üç cihetle zatıha yı kayuma ve şuunatına ve sıfat muhitasına aynı darlık etmektir. Birinci ve cih, insan, kendi aczi mutlakıyla Halık'ın kudreti mutlakasını ve derecatını ve aczin dereceleriyle kudretin mertebelerini hissetmektir ve fakrı mutlakıyla rahmetini ve rahmetinin derecelerini idrak etmek ve zafi ile onun kuvvetini anlamaktır ve hakeza noksan sıfatları ile Halık'ın evsafı kemaline mikyasvari aine olmak gecede nurun daha ziyade parlamasına nazaran Gece zülmetinin elektrik lambalarını göstermeye mükemmel bir ayna olduğu gibi, insan dahi böyle nakıs sıfatlarıyla kemalât-ı ilahiyeye aynedarlık darlık eder. İkinci vecih, insan cüzi iradesiyle ve azıcık ilmiyle ve küçücük kudretiyle ve zahiri malikiyetiyle ve hanesini bina etmesiyle bu kainat ustasının malikiyetini, ve san'atını, ve iradesini, ve kudretini, ve ilmini, kainatın büyüklüğü nisbetinde anlar, aynadarlık eder. Üçüncü vecihteki aynadarlığın iki yüzü var. Birisi, esma-i ilahiyenin ayrı ayrı nakışlarını kendinde göstermektir. Adeta insan, camiyetiyle kainatın küçük bir fihristesi ve bir misale i musaggarası hükmünde olup, umum esmanın nakışlarını gösteriyor. İkinci yüzü, şuunat-ı ilahiyeye aynidarlık eder. Yani, kendi hayatıyla Zât-ı hayy Kayyum'un hayatına işaret ettiği gibi, kendi hayatında inkişaf eden Sem ve Basar gibi duyguların vasıtasıyla, Zât-ı hayy Kayyum'un Sem ve Basar gibi sıfatlarına aynidarlık eder, bildirir hem insan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen ve his ve hassasiyet suretinde galeyane eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayati duygular, manalar ve hisler vasıtasıyla Zat-ı Hayy Kayyum'un şu'ûnat-ı aynı darlık eder. Mesela o hassasiyet içinde sevmek, ihtihar etmek, memnun olmak, mesrur olmak, müferrah olmak gibi manalar ile zat-ı kutsiyetine ve gınay-ı mutlakına münasip velayık olmak şartıyla o neviden olan şuunatına aynadarlık eder. Hem insan nasıl ki hayat-ı ile zat-ı sıfat ve şuunatına bir mikyası ı marifettir ve cilbey-i esmasına bir fihristedir ve şuurlu bir aynedir ve hakeza çok cihetlerle zatı hayy kıyyûma aynedarlık eder öyle de insan şu kainatın hakikatlerine bir vahidi i kıyasidir bir fihristedir bir mikyastır ve bir mizandır mesela kainatta levh-i mahfuzun gayet kat'î bir delili vücudu ve bir numunesi insandaki kuvve-i hafızadır ve alemi misalin in vücuduna kat'î delil ve numune kuvve-i hayaliyedir ve kainattaki ruhanilerin bir delili vücudu ve numunesi insandaki kuvvelerdir ve latifelerdir ve hakeza insan küçük bir mikyasta kainattaki hakayık-ı imaniyeyi şuhud derecesinde gösterebilir İşte insanın mezkür vazifeler gibi çok mühim hizmetleri var Cemali Bakıya ainedir Cemali Sermediye dellal mazhardır ve Rahmeti Ebediyeye muhtacı müteşekkirdir Madem Cemal, Kemal, Rahmet, Baki'dirler ve Sermedi'dirler, elbette o Cemali Baki'nin ayneyi müştakı ve o Kemali Sermedi'nin delalı aşıkı ve o Rahmeti Ebediye'nin muhtacı müteşekkiri olan insan Baki kalmak için bir dar bekaya girecek. Ve o bâkîlere refakat için ebede gidecek. Ve o ebedi cemal ve o sermedi kemal ve daimi rahmete ebedül abat refakat etmek gerektir, lazımdır. Çünkü ebedi bir cemal, fani bir müştaka ve zâil bir dosta razı olmaz. Çünkü cemal kendini sevdiği için sevmesine mukabil muhabbet ister. Zeval ve fena ise o muhabbeti adavete kalbeder, çevirir. Eğer insan ebede gidip baki kalmazsa fıtratındaki cemali sermediğiye karşı olan esaslı muhabbet yerine adavet bulunacaktır. 10. sözün haşiyesinde beyan edildiği gibi bir zaman bir dünya güzeli bir aşıkını huzurundan çıkarıyor o adamdaki aşk birden adavete dönüyor ve diyor ki tuh, ne kadar çirkindir diyerek kendine teselli vermek için cemalinden küsüyor.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 Madem bütün kainatın şihadetiyle Mahbubu Hakiki ve Cemili Mutlak bütün güzel esma-i husnasıyla kendini insana sevdiriyor ve insanların kendini sevmelerini istiyor elbette ve herhalde kendisinin hem Mahbubu hem Habibi olan insana fıtri bir adaveti verip derinden derine kendinden küstürmeyecek ve fıtraten en ziyade sevimli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 İşte kafirlerin Allah'ın düşmanı olması bu noktadan ileri geliyor. Öyleyse herhalde o cemal-i ezeli kendisinin ayneyi müştakı olan insan ile ebedül abat yolunda seyahatında beraber bulunmak için ala kulli hal bir dar-ı bekada bir hayat-ı bâkiyeye insanı mazhar edecek. Evet, madem insan fıtraten bir cemali bâkiye müştak ve muhip bir surette halk edilmiştir. Ve madem bakıyı bir cemal, zâil bir müşta karazı olamaz. Ve madem insan bilmediği veya yetişemediği veya tutamadığı bir maksuttan gelen hüzün ve elemden teselli bulmak için, o maksudun kusurunu bulmakla belki gizli adabet etmekle kendini teskin eder. Ve madem bu kainat, insan için halk edilmiş ve insan ise, marifet ve muhabbeti ilahiye için yaratılmış. Ve madem bu kainatın haliki esmasıyla sermediğidir ve madem esmalarının cilveleri daim ve baki ve ebedi olacaktır. Elbette ve herhalde insan bir dar-ı gidecek ve bir hayat-ı bakiyeye mazhar olacaktır ve insanın kıymetini ve vazifelerini ve kemalatını bildiren rehber-i azam ve insanı ekmel olan Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam insana dair beyan ettiğimiz bütün kemalatı ve vazifeleri en ekmel bir surette kendinde ve dininde göstermesiyle gösteriyor ki nasıl kainat insan için yaratılmış ve kainattan maksut ve müntehap insandır. Öyle de insandan dahi en büyük maksut ve en kıymettar müntahab ve en parlak aine-i ehad ve samet elbette Ahmed-i Muhammed'dir. Aleyhi ve ala ali salatu ve salam bi adad hasanat Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fard, ya Hayy, ya Kayyum, ya Hakem, ya Adl, ya Kuddus. Nes'eluke bi hakk fulkanikel Hakim, bi hurmet habibikel Ekrem. Rabbi hakkı esmaike'l husna ve bi hürmeti ismike'l azam ihfazna min şerrin nefsin ve şeytan ve min şerril insan amin subhaneke la inneke 31. lema şu alara inkısam etmiş olup şu aların 13'ü telif edilmiş bir kısmı henüz telif edilmemiştir Şualar namı altında müstakil bir mecmua halinde neşredilecektir. Bilahare üstadımızın tensibiyle, ile 14. şua Afyon Mahkemesi müdafaası ve mektupları ve 15. şua ise El Hucce Zehra olarak tesmî edilmiş ve neşredilmiştir. Bediüzzaman'ın hizmetkarları. 32. lemma. Eski Said'in en son telifi ve 20 gün Ramazan'da telif edilen kendi kendine manzum gelen